<gülüyor> evet kalabalık beklenmedik bir stüdyo e, ortamı e, nasıl yapalım e, bu kayıtları diye konuşurken biraz önce birkaç saniye önce e, aslında bugün iki program kaydetmeye karar vermiştik e, o yüzden e, Emir ve e, Boran Beyleri e, aynı stüdyoda buluşturduk güzel de oldu arka arkaya birbirlerinin programına da konuk olmuş oldular. Ee, sürprizlerle buradayız ama tabii ben şimdi bir dezavantajlı konumdayım. <gülüyor> ee, şöyle ki em, Emir Raşlan'la e, stüdyoda karşılaştım. <gülüyor> o yüzden sözü Yağmura vereceğim. Ee, Yağmurla Emir'in e, bize yol göstermesini dileyeceğim. ve program içerisinde. Biz de Boran Bey'le yorumlarımızda katkıda bulunuruz. Evet. Sevgili iki konuğumuza çok teşekkür ediyoruz ve ne güzel bir karşılaşma oldu. Ben de uzun süredir Cenk'i görmemiştim. Stüdyoda böyle hepimiz karşılaşmış olduk. Açık Radyo dinleyicileri bilirler. Geçtiğimiz hafta Avrupa'nın başarılı 40 genç mimar ödülüne 40 kişiye verilen Eurofort 40 Under 40 ödülü Türkiye'den kazan kazanan iki isimden biri olan sevgili Alper Derinboğaz'ı konuk etmiştik. Kendisinin pratiğinden, mimarlığa yaklaşımından, ofisi salonun, Projelerinden bahsetmiştik. Türkiye'den kazanan bir diğer isim de sevgili Emir Drahşan şu anda kendisi 10 gün için buralardayım demişti. Ve neyse ki boş bir zaman ayarlayabildik. Çok müteşekkiriz buraya geldiği için. Kendisinin de pratiğini, projelerini biraz kırsalla kent arasında gidip gelmeli olan hayatında konuşmak istiyoruz. Tekrar hoş geldin diyelim o zaman. Hoş bulduk. Emir aynı zamanda Paris ve İstanbul arasında da gidip gelmeli bir hayat sürmekte. Bir süre pratiğini bürosunu Paris'te sürdürmüştü. Sonradan İstanbul'a taşıdı. Şimdi biraz orada biraz burada projelerin devam etmekte. Kendisini aynı zamanda da son dönemde yapmış olduğu Kurt Yeri Ekolojik Köy projesiyle ya da Narköy projesiyle de tanıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda da çeşitli sürdürülebilir yaşam biçimleri ya da sürdürülebilir yapma biçimleri üzerine de farklı farklı denemelerini son dönemde sürdürmekte. Son projesi yani ben az önce stüdyoya girmeden önce dinledim ve çok etkilendim ve kendisinin de yaşadığı 8 paydaşlı olan bir ekolojik köy, Kurtyeri Ekolojik hmm. Köyü. Ve yerinde imal edilmiş, iki ay içinde imal edilmiş ve kendilerinde şu anda ellinin üzerinde ürün yetiştirdikleri bir aslında yaşam biçimi diye özetleyebiliriz sanırım. Evet, aslında hikayenin başına dönersek biz yaklaşık 10 sene önce başladık Narköy projesine. Ee, Narköy Kandıra'nın e, Koceli ilinin Kandıra ilçesinin e, Kerpe e, sahili tarafında e, yaklaşık 160 dönüm e, üzerinde organik tarım yapılan bir yer. Şimdi burası çok e, bir aile işletmesi e, ve burada bir e, ekolojik e, otel, e, bir eko otel, aynı zamanda bir eğitim merkezi, aynı zamanda e, e, ekolojik tarım tekniklerinin e, kullanıldığı Organik tarım yapılan bir alan olarak e, hayata geçiyor. E, projesi, projeleri için e, bizimle görüşmeye başladılar ve biz ilk araziye gidip gördüğümüzde şunu fark ettik. E, klasik mimarlık yapma teknikleriyle e, böyle bir projeyi hayata geçirmek mümkün değil. Çünkü çok özel doğası olan e, bir yer arazinin e, kendi içerisinde bir takım öz, kendine has dinamikleri var. Evet. Ailenin bir takım e, o araziyle ilgili araziyle kurduğu özel bir ilişki var ve bunu çok iyi anlamak lazım ve bunu e, işte klasik mi, mimar e, müşteri müşteri ilişkisi çerçevesinde işte gerekli bilgileri toparlayıp ondan sonra ofise yerleşip ofise gidip ofiste işte arazi maketi yaparak e, proje ile ilgili eskizler vesaire bir klasik anlamda bir mimari projelendirme mümkün olmayacağını fark ettik ve e, tası taraha topladık e, köye yerleştik nar köye gittik ya bir daha henüz orası Narköy olmamıştı e, bir e, eski yıkık bir köy evi işte biraz restore edildi el yüzü toparlandı içinde kalınabilecek bir hale geldi ve biz orasını e, köyün kurucusunun Erdane Hanım'ın dehimiyle deyimiyle çakma mimar çevirdik. Ve e, biz orada bayağı süre geçirdik. Yani e, haftalarca kaldık. Sonra tekrar Paris'e gittik. İstanbul'a geldik vesaire. Sonra tekrar araziye gittik. Orada bayağı bir vakit geçirerek tasarımı yerinde yaptık. E, tasarımı yerinde yapmanın e, ilginç bir yönü var. E, kafanızda bir fikir oluştuğu zaman onu direkt olarak araziyle de konuşabiliyorsunuz. Yani fikirlerinizi bir yandan müşteriyle konuşuyorsunuz. Ve araziye soruyorsunuz. Toprağa soruyorsunuz. Oradaki e, bazen... Hayvanlarla, e, rüzgarla, güneşin döngüsüyle vesaire e, suyla konuşuyorsunuz. Bunları nasıl hayata geçirebilirim? Bunu kabul eder misin? E, e, sana ne, nerede nereye kadar müdahale edebiliriz? Seninle nasıl beraber var olabiliriz, uyumlanabiliriz diye. E, ve bir noktadan sonra e, inanın... E, ...hani arazi e, ne istediğini, e, toprak size ne istediğini, ne istemediğini anlatıyor. Dolayısıyla bu biraz yerinde... E, yapıldı ee, böyle bir karşılıklı e, istişare edilerek e, e, zeminle yerle e, yapılmış bir proje oldu ve bu biz bu pratiği çok sevdik e, ve bizim içinde bir e, bilinç açılması diyeyim olduğu bu proje süreci e, projenin e, daha sonra tabi imalatına geçildi şimdi projenin mesela bir takım e, kriterleri var yani e, Tekil, temel üzerinde, kolonlar üzerinde toprağa mü mümkün olan en az müdahaleyle yapılmış binalar. Ee, onun üzerinde oluşturulmuş platformlar, e, üzerinde hafif çelik e, iki katlı, üç katlı yapılar e, kurguladık. E, şantiye sürecini mümkün olduğu kadar kısa ve az gürültülü şekilde e, planladık ki oradaki doğal yaşam döngüsüne en az e, gürültü kirliliği anlamında da e, müdahale edelim. Ee, işte binalarda işte klima kullanmadık. Bir takım izolasyon teknikleri kullandık. E, sürdürülebilir malzemeler e, kullandık. Örneğin e, mesela bor esaslı bir e, izolasyon malzemesi kullandık. İşte atık kağıt parçaları, kıyafet parçaları, bor madeni ve silikatla karıştırılarak e, duvar arasındaki boşluklar, hafif çelik binaların arasındaki işte o boşluklar e, dolduruluyor. Hatta bunun işte dışarıya doğru ısı köprülerini kıracak şekilde de genişleterek bir aynı zamanda hani atalet kat sayısı dediğimiz yani binanın ısıyı ve soğuğu soğurabilme kapasitesini de arttırarak klima ihtiyacını ortadan kaldırdık ve bir pervaneyle ve e, e, iç mekanlara ceren yaptırarak diyeyim eski deyimle yani işte cross ventilation daha haval terimi e, havalandırma ve işte gece tamam. soğutma Problemlerini çözdük ee, ve e, aynı zamanda işte yağmurlarını topladık, e, arıtarak e, işte sulamada kullandık, e, bazen tuvaletlerin e, sifon bölümlerine hı hı. E, basmak e, basarak e, su ihtiyacını yani suyun e, kendi içerisinde bir döngüsünü sağlayarak en az atık su atık e, su, e, çıkmasını sağladık. Zaten atık çıkmıyor. Yani çıkan suyu da zaten hmm. e, biz e, bir doğal arıtmadan geçirdikten sonra e, yine sulamada kullan, kullanıyoruz. E, ve e, tabii yağan yağmurun da e, toprağa karışmasını yani binaların üstündeki suları tabii topluyoruz ama onun dışında toprağın mümkün olduğu kadar yani filtre olmasını suyun ve bu şekilde toprağın altındaki hayatın da devam eden hayatın da kesintiye uğramaması en büyük e, nasıl diyeyim e, dertlerimizden biriydi tasarımı yaparken çünkü toprağın altında ki mikroorganizmalar, solucanlar sizin aslında toprağınızı canlı tutan e, elementler ve bunlarla aranızın çok iyi olması lazım ki onun karşılığında size e, sizin onlar da sizin karnınızı doyursunlar. Ee, mesela Narköy'ün peyzajı tamamen yenebilir bir peyzaj. Ee, yani e, hani e, işte çim gibi e, ya da sadece süs, süse yönelik herhangi bir bitki mevcut değil. Bütün bitkiler e, birbirlerini destekleyecek şekilde yan yana bulunuyorlar. İşte kardeş bitki uygulaması dediğimiz. Aynı zamanda e, e, tarımla peyzajın iç içe geçtiği e, ve insanlara bir aslında deneyim yani bir e, bütüncül bir deneyim sunan bir yer oldu orası. İlk girdiğiniz andan itibaren e, toprakla, binalarla, e, çevre, e, manzarayla, peyzajla vesaire ilişkinizi hep düşünerek binaları e, konumlarını planlamasını yaptık. Dolayısıyla e, hani bir mimari tasarımın da ötesinde aslında bütüncül bir tasarım ve bir döngü tasarımı e, Narköy. Kaç, ee, kaç yapı var orada şu anda? E, yapı olarak... E, şimdi şöyle... Ya ayrı birim değil yani. Yaşama ya, birim evet, yani böyle aslında e, mesela işte 3-4 yapının bir arada bir araya Hı -hı. gelip oluşturduğu Hı -hı. böyle küçük mahallelerin de aslında bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Hı -hı. Öyle, öyle düşünürseniz 12 tane yapı var. İşte öteki tülüyseniz yaklaşık 5 mahalleden, 5 küçük mahalleden Hı -hı. bir araya geliyor. İşte ortalısında meydanıyla vesaire. Hatta o farklı yapıları da aslında dışarıdan... E, işte, açık pasrelerle geçiş alanlarıyla birbirine bağlayıp oraları da yaşam alanı olarak düşündük. Yani sadece binanın içinde olmak değil, binaların arasında olmanın da kendine özgü bir havası var. O da kendine özgü bir deneyim. Evet. Bu süreçten sonra da tabii bu inşaat, inşaat sırasında biz... Narköy'e yaklaşık 3 kilometre mesafede bir arazi aldık. Hmm. Yani ben ve annem e, dedik ki ya bu Narköy çok güzel bir e, deneyim oldu bizim için. E, biz yani burada durmak istemiyoruz. ve bizim de elimiz toprağa değsin istiyoruz. Nasıl yapalım? Yaklaşık 3 e, sene kadar aradık. E, arazi aradık yani ve 3 senenin sonunda bulduk ve beş, buçuk sene önce yaklaşık 25 dönüm bir arazi aldık. Ee, ...Narköy ile arası da yaklaşık işte 3-4 kilometre kadar. Yani aslında komşu gel geldik yani. <gülüyor> ee, ve yaklaşık 2-3 sene bir şey yapamadık açıkçası. Yani hem araziyle konuştuk, gittik, geldik vesaire Ve en sona dedik ya bu hani tek, başım, tek başına yapılacak bir proje değil. Yani 25 dönüm bir arazide ee, nasıl bir şey yapalım ki ee, yaşam kalitemizi arttıralım? Aslında çok basit bir şeyden çıkıyor... Ee, ...yani bizim kurduğumuz... ...kendi Eko Köyümüz diyeyim... ...Kurt Yeri Eko, Eko Köyü... Hı. ...ismi bu projenin de. E, uzun ve sağlıklı yaşamı... ...sırlarını araştırdığınızda her zaman... ...karşınıza üç tane şey çıkıyor. E, sağlıklı yiyecek... E, ...temiz hava... ...ve e, sağlık ...yani güzel sosyal ilişkiler. Bu üçünü bir araya getirdiğinizde... E, ee, yaşamınız uzuyor ve kalitesi artıyor. Yani dünyadaki bütün araştırmalar bunu gösteriyor. O yüzden e, dünyanın en uzun yaşam süreleri e, hiç beklemediğiniz e, dünyanın ürünler köşelerinde bir köyde çıkıyor. Ve mutluluk endeksine baktığınızda ama mesela işte New York'ta ya da İstanbul'da ya da Paris'te çıkmıyor. E, bunun bir şeyi var dedik yani. Burada bir keramet var. Eee ...ve e, burada bir ekoköy fikrini... E, ...arkadaşlarımla paylaştım... E, ...bir proje hazırladık... ...daha sonra birkaç alternatifli... ...projeler hazırladık vesaire... ...çünkü projede zaman içerisinde onların da katılımıyla... E, ...değişti, gelişti... ...ve işte benim... E, ...liseden, gazetesinden birkaç arkadaşım... E, ...paydaşlarımız arasında Murat Germen... E, ...fotoğraf sanatçısı... ...ve eşi Sema Germen o da çok meraklı... ...yani beraber... E, Bugün Eko Köy'ün beraber nasıl diyeyim geliştiriyoruz, yönetiyoruz. Küçücük bir selam göndermek istiyorum kendilerine. Zaten sosyal medyadan ben onların paylaşımlarını <gülüyor> takip ediyorum. Ve ilk emirden duyduğumda çok şaşırdım. Aa, meşhur Kandırı'daki yer demek ki burası diye. Kendilerinde de selamlar. Evet. Ee, Murat da zaten böyle... Yani uluslararası zaten birçok işte selgilere katılıyor, etkinliklere katılıyor, gidiyor, geliyor falan. Böyle işte bir hafta on gün gidiyor falan. Ya diyor çok özledim köyü. E, tek isteğim e, işte bizim e, WhatsApp grubundan yazıyor. İşte diyor, geleceğim 15 gün artık hiçbir yere gitmeyeceğim. Köyü özledim. Ondan sonra onun içinde yeni bir e, ilginç bence bir e, e, şey oldu. Aslında mesela e, Murat'ı da bir gün çağırıp Bence e, e, bir de onun yani bir evet. perspektifinden bu yaşamı önce tartışabilirsiniz eminim. Kendi aramızda çok güzel sohbetler ediyoruz. Fikirlerini, şeylerini burada da paylaşsam ilginç açık radyo dinleyicilerinin ilgisini çekebilir diye düşünüyorum. <gülüyor> ve yani hep beraber bir ikna ettik yani arkadaşlarımızı ve hep beraber bu işe girdik. Yani e, ne yaptık işte yavaş önce yavaş yavaş tarım faaliyetlerine başladık işte meyve fidanları bir dikenlik bir araziydi hemen hemen hiç ağaç yoktu arazide e, arazinin özellikleri işte güneye eğimli kuzeye kapalı e, bir vadi içerisinde üç tarafı orman bir tarafı fındıklık e, vesaire böyle özel bir arazi dolayısıyla o yüzden çok aradık e, çünkü biz meyve ağaçları yetiştirmek istiyorduk yani ana ürün olarak. 800'ün üzerinde meyve fidanı diktik. Yani ceviz, elma, armut, e, e, e, işte, Trabzon e, hurması, satsuma hmm. vesaire gibi. Yani oranın iklimine uygun. E, birkaç tane e, özel seramız var. Onların içerisinde limon ve portakal ağaçları <gülüyor> seray içinde. Çünkü limonsuz ve portakalsız olmaz dedik. Tabii Karadeniz ikliminde anca serada olabiliyor. Eee Projenin e, odağında aslında üretim var. E, tarımsal ve e, tarımsal üretim ve hayvancılık var. E, önce işte serayı kurguladık. Seranın içerisinde de bir yandan üretim başladı. Aynı zamanda beraber vakit geçirdiğimiz bir e, ortak alanımız var. Bir çadırımız var. Ahşap strüktürle kurguladığımız. Herkesin kendine ait bir özel alanı, bir tiny house hani dediğimiz bu e, moda de, de, deyimle. Daha doğrusu... E, sadeleştirilmiş e, ve ihtiyaç herkesin ihtiyacına uygun bir yaşam alanı olarak tanımlıyorum ben bunu. Çünkü dolayısıyla herkesin evinin, yaşam alanının tasarımı da çok farklı oldu. E, bizimle beraber köyden e, bir ailemiz var orada yaşayan. İşte biz yokken hayvanlarla ilgileniyor, bahçeyle ilgileniyor. E, işte 250 tane tavuğumuz var. E, üç tane ineğimiz var. Köpeklerimiz var vesaire Ve e, bugün itibariyle de e, hani kendi ihtiyacımız olan işte yoğurt, tereyağı, yumurtadan beyaz et hatta kırmızı etten tutun. Özellikle yeşil yapraklı bitkilere kadar birçok şeyi kendimiz üretiyoruz. Yani nedir? İşte domates, biber, patlıcan, kabak, lahana, pırası aklınıza ne gelirse yani e, hatta kendi işte mısırımız, mısır unumuz, e, buğdayımız, kendi buğdayımızdan, e, atalık tohumlardan ürettiğimiz, organik ürettiğimiz buğdayımızdan ekşi mayalı yaptığımız kendi ekmeklerimiz e, vesaire oldukça e, e, nasıl diyeyim e, aslında bağımsız yani yiyecek anlamında bağımsız bir sistem kurduk. Bugün tabii en çok hani organik, yani ne kadar organik falan insanlar soruyorlar. Ya yani organik mi? Evet kendiniz yaparsanız gerçekten organik yapabilirsiniz. Hatta organiğin dibini yapabilirsiniz. E, çünkü e, e, verimi maksimize etmek gibi bir derdiniz yok. Mümkün olan en sağlıklı yiyeceği kendiniz ve aileniz için üretmek derdiniz var. Evet. Ve biz e, şu anda kendi enerjimizi de kendimiz üretiyoruz. E, i̇şte geçen hafta su çıktı araziden. Dolayısıyla yani hem e, su, su döngüleri, e, elektrik, enerji üretimi ve yiyecek bakımından tamamıyla off the grid, e, bağımsız, kendi kendine yeten bir yerleşke orası, bir köy. Önümüzdeki e, dönemde e, meyve ağaçlarının da büyüyüp hani daha e, verim almaya başladığımızda ee, köyün e, aylık giderlerinin de düşmesini bekliyoruz. Çünkü gelirimizin artmasını bekliyoruz. Şu anda her ay e, 8 paydaş bir aylık e, aidat ödüyor. Bu aidatın karşılığında e, yiyecek, yani bütün ihtiyacı olan yiyeceğini ve içeceğini oradan karşılıyor. Aslında bu anlamda baktığınızda özellikle şu aylarda ürettiğimiz ürünün değeri... E, verilen aidatın üzerinde. Dolayısıyla aslında bugün hani gayrimenkul projelerindeki en büyük problem biliyorsunuz aidat. Yani ev alıyorsunuz ondan sonra kira kadar bir de aidat ödüyorsunuz. Ve neye ödüyorsunuz? Yani bir rezidans da aldığınızda işte diyorsunuz ki burası bu ev benim. E, duvarı senin değil arkasında başkası oturuyor. Tavanı senin değil yukarıda başkası var. E tabanı senin değil. E, nesi senin o zaman? Bir de aidat ödüyorsun. O aidatı neye ödüyorsun? Sana ne veriyor? İşte apartman temizliği, güvenliği vesaire. Şimdi yani ortada biraz aslında absürt bir durum var. E, eğer biz dedik ki e, biz bir şey veriyorsak gerçekten öyle bir, öyle bir sistem kurgulamalıyız ki karşılığında da e, şehirde alamadığımız bir şeyi bize e, sağlamalı. Şeyi nasıl yapıyorsunuz peki? Atık döngüsünü nasıl yapıyorsunuz? Tamam hani e, zaten tahmin edebiliyorum. Orada üretilmiş olan şeyleri orada tüketince paket vesaire gibi böyle hani o alana ait olmayan atıklardan atıklar zaten oluşmuyor. Ama ne bileyim nasıl yani uzak bir noktada o atık yönetimi nasıl yapılıyor? Kâğıtlar ben de mesela. enerjiyi de merak ettim. Ha, evet, yani, yani. Evet. E, atık şöyle... Ya atık çıkmıyor. Hı hı. Hatta biz ya kompost yapmayı denedik. Hı hı. Yani kompost işte sorun vesaire. Yani kompost yapacak yiyecek şey çıkmadı. Atık çıkmadı. Çünkü zaten tavuklar, inekler sana <gülüyor> bırakmıyor <gülüyor> onları. <Doğru>. Köpekler yani <gülüyor> anında evet. ee, temizliyorlar. Ee, ya ne kadar uğraşırsak uğraşalım. Tabii şöyle biz işte bir takım herkesin kendi paketleri var. İşte kasaları var. Her hafta işte yiyecekler insanların evlerine taze olarak dağılıyor. Daaldıktan sonra herkes kendi kasalarını geri gönderiyor. Hatta Hı -hı. mesela yumurta kabukları bizim için değerli çünkü işte yumurta kabuklarını işte eziyoruz, evet, e, kurutup biz işte biz. E, yine, yine tavukların yemlerine karıştırarak karşılmıştı aci vesaire karşılıyoruz. veriyoruz. Şimdi e, öyle bir yere geldik ki sekiz paydaşımızın hepsi hemen hemen e, yumurta kabuklarını evinde ayrı bir pakette biriktirip köye geri gönderiyor <gülüyor> veya gelirken getiriyor. Yani. Hı -hı. Zaten kartonlar kesinlikle atılmıyor çünkü hı hı. kartonlar bizim e, e, yani hem tavuk kümesinde hem toprak iyileştirmede kullandığımız sonuçta karbon hı hı. yani karbon oranı yüksek dolayısıyla direkt geri dönüştürülebiliyorlar. Şeyler gazete kağıtları aynı şekilde direkt geri, geri e, gazeteleri topluyoruz paydaşlardan e, tekrar tarımda kullanıyoruz. E, fakat ya ne yaparsak yapalım. ...bazen inanamıyorum. Yani tabii çöp kutularımız var içinde poşet yani plastik poşet çıkıyor. Yani geliyor. Nasıl geliyor? Yani gerçekten <gülüyor> yani hani bizim köye bile giriyor. Yani topluyoruz, şey yapıyoruz. Yani kurtulmaya çalışıyoruz. Ne bileyim işte koli geliyor. Kolinin üzerine bir da, bir tane işte bir plastik biri hmm. at koymuş oluyor. Veya bir misafirimiz geliyor. Misafir plastik torbayla geliyor evet. falan. E, dolayısıyla e, Hani ondan kurtuluş yok. Hani toplayıp işte tekrar geri dönüşüm için ver vermeye çalışıyoruz ama e, e, bu işi e, e, temelden çözmek lazım. Yani üretilmemesi lazım ki bir noktada hmm. e, siz de bunlardan tamamıyla kurtul kurtulunuz. Yani e, ya en kötü ya hiçbir şey gelmesi diyorum ki ya bu hafta hiç kimse gelmedi bu plastik nereden geldi? Rüzgarla <gülüyor> geldi diyorlar yani. Boran Bey Korkuş enerjiyi sordu. Ya yani. Fotovoltaik falan mı? Ee, evet, 9, evet. Yaklaşık 10 kW kurulu bir gücümüz var. Ee, güneş ve e, rüzgar hibrit kullanıyoruz. İşte kendi akülerimiz var. Ee, gündüz depolduğumuz el, elektriğin bir kısmını gece kullanmak e, vasıtasıyla. Yani yazın herhangi bir sıkıntı hmm. olmuyor. Tabii seçtiğimiz bütün... Yani hani hem... E, ampullerimiz kullandığımız işte e, buzdolabımız alet alete devat vesaire hani e, zaten A plus en az hmm. olacak şekilde e, bir tasarım kriteri olarak e, herkese e, e, bildirildi dolayısıyla en yani bir kere ve şu şunu, şunu fark ettik her şey elektrik yani e, hmm. dolayısıyla şehirde ne kadar enerji harcadığımızın farkında değiliz aslında ekoküveyde yaşarken bir de bu bir bilinç ee, bizde oluşturdu. Dedik demek bu kadar çok enerji harcıyoruz ki bunu e, azaltmanın düşürmenin e, yani yarı yarıya hatta üçte birine kadar düşürmenin yolları mevcut. Yani Türkiye'nin enerji problemi var diyorlar. Evet. Yani aslında herkes bugün kullandığının yarısı kadar elektrik kullanabilme e, becerisine sahip çok asya şey yaparak Hı. yapabiliriz. Dolayısıyla ne nükleer ne ihtiyacımız olur. E, ne HES'lere ne de körmük kömür termik, termik santralleri. Zaman ha. azalıyor bir yandan tabii. Bayağı bir azaldı. Ben yani, bir, yani çok güzel anlattı. Kesemedim de kesmeye de gerek yoktu zaten. Bir yandan hem bir mimar olarak nasıl bir yaşandı nasıl bir yer tasarlayabilir hem de onda nasıl yaşayabilirizi gösteren bir hikaye aslında. Diğer Oturanların mesleklerini merak ettim. Ee, enerji harcama miktarlarını nasıl azalttılar herkes? Çünkü esas mesele o anladığım kadarıyla. Boran Bey'in de bir sorusu var galiba. Emir ben de şeyi merak ettim. Şimdi <gülüyor> burada ne bileyim işte pırasandan, portakalından, ununa kadar hatta bütün bahçeyi yiyebiliyorsun. <gülüyor> falan <gibi bir> şey. <gülüyor> bütün bu ekim dikim bakım bunları yetiştirme işini orada bir aile var dedin kısmen herhalde siz evet, de şey yapıyorsunuz yani, ama yani nasıl bir iş gücü gerektiriyor? Yani o yaşayan bu 8 e, ailenin vaktini alıyor mu yoksa e, başka kişiler mi yapıyor bu üretim şeyini? <gülüyor> eee aslında <gülüyor> <gülüyor> bir yandan. E, ya hepimiz tabi biraz yani elimizi toprağa e, sürüyoruz fakat yani e, herkesin yapması mümkün değil doğru bir planlamayla. Ee, yani biz mesela elimizden geldiğince hani ekolojik tarım teknikleri ve permafutter tekniklerini kullanarak yani en az iş gücü kullanarak en çok verimi elde edebileceğimiz bir planlama yani e, hani köy planlamasında bir şey yaptık yani sarayı işte projenin kalbine oturttuk diğer işte bahçeleri ve yükseltmiş bahçeleri hep ulaşılabilir bir e, mesafede kurguladık. Dolayısıyla yani mesela Sema Germen bayağı hani elin toprağı sokuyor. Annem sokuyor, ben sokuyorum. Ondan sonra e, aile bazen dışarıdan yani yardım da alıyoruz tabii ki. E, fakat amacımız yani biz olmadığımızda da ailenin e, yapabileceği kadar yani onu, o, o, onu optimize etmek. Yani hem sekiz paydaşın ihtiyaçları karşılansın e, hem de e, sistem mümkün olduğu kadar en az. ...iş gücü gerektirerek... ...kendi kendini sürdürebilsin. Bu bir yani aslında teknoloji. Okey. Evet bir de Cenk... ...diğer paydaşların aslında ilgi alanlarını... mesleklerini Vallahi, sormuştu. E, öyle de bitirebiliriz. E, arada avukat, gazeteci... E, ...doktor... E, ...psikiyatr... E, ...hani... ...ve... E, Mimar, farklı alanlar, evet. fark farklı <gülüyor> alanlar ve birbirini tamamlayıcı aslında bir bir komünite ve son olarak şunu söyleyebilirim yani biz şu an hep bu tarz projeler gelmeye başladı şu an Mersin'de bir ekoköy 200 dönüm bir arazi üzerinde bir ekoköy projesi geliştiriyoruz evet. yine eğitim üretim ve yaşamı bir arada tutan evet çok teşekkürler Emir Avrupa'da 40... Yaş 6, 40 mimara verilen Euro 40 Under 40 ödülünün Türkiye'den iki kazanan isminden biri olan sevgili Emir Dıraşlan'ı konuk ettik. Çok sevgili Bora'nın ikinci ve Cenk Dereli ile birlikte çok teşekkür ederiz. Ben Yağmur Yıldırım, Ömer Şahin ile birlikteydik Teknik Masa'da. İyi günler, hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Bodra teşekkür ederiz.